Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yevmiddin ama ba'd, değerli arkadaşlar İmam Nevevi Ebu Zekeriya Rahimahullah'ın Riyadu Salihin Salihlerin bahçesi Salihlerin bostanı diye Türkçe'ye tercüme edilecek Edilebilecek olan bu kitabını ne yapıyoruz? Okumaya devam ediyoruz. Bu kitap, daha önceden de söyledik. Hadis derlemesi. İmam-ı Nevi'ye Rahimullah bu kitapta ne yapmış? Tergib ve terhip hadisleri mi? Bizlere ahiret yurduna teşvik edecek, cenneti kazanmak için salih amellere teşvik edecek hadisleri derlemiş, toplamış. Ve terhip hadisleri bizleri ateşten korkutacak, Bizleri Allah'ın azabından sakındıracak hadisleri ne yapmış burada? Ayet ve hadisleri toplamış, derlemiş. Bu alimin bu kitabı yazmasından, derlemesinden yıllarca zaman geçmesine rağmen yaklaşık olarak 800 yıl geçmiş hemen hemen bu kitap hala ne yapılıyor? Kendisinden istifade ediliyor. Hala insanlar bu kitabı okuyor bu kitabın içindeki bilgilerden faydalanıyor. Bizler de bu hadisleri niye okuyoruz? Bu hadisleri okuyarak istifade etmek adına Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın biliyoruz ki biz sözleri vahidir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere la yantiku anil hava in huwa illa vahyun yuha o konuştuğu zaman vahiden konuşur. Hevasından, hevesinden konuşmaz. Kendinden konuşmaz. Buyruğu gelince İstifade etmek zorundayız. Ahiretimizi kazanmak istiyorsak, cenneti kazanmak istiyorsak. Çünkü cennete giden tek bir yol var, doğru yol var. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelip üzerinde yürüdüğü, ashabıyla beraber yaşadığı yol. Bunu da nereden görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Bu ümmetin 72'sinin ateşte olduğunu, sadece bir tanesinin, o bir grubun, o bir topluluğun necat. Yani kurtulan fırka olduğunu, fırkayı naciye olduğunu söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi ashab soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyor ki ey Allah'ın Resulü kimdir o kurtulan fırka? Çünkü 72'ye karşı doğru seçenek bir tane var. Yani tercih çok dakik olması lazım. İsabetli bir tercih, doğru bir tercih yapmak istiyorsak o 72 tane bir tarafa doğru bir tarafa. E ne yapacağız? çok kriterlerimizi yüksek tutmamız gerekiyor ki hata etmeyelim. Yani üniversite sınavına gelenler bilir, 4 şıklı veyahut da 5 şıklı cevaplar arasında ne yapıyoruz? Doğru olan bir taneyi ararken bile yoğun ilgi ve yoğun e, dikkatle eleyerek o mu bu mu diye hata etmemeye çalışıyoruz. Halbuki bir tane soru. Ahiretimiz ise o kadar değerli ki, Ebedi bir ne var? Mutluluk var. Yahut da bir mutsuzluk var, ateş var. Bunun karşılığında. Yani iki belirsiz bir yol düşünün. İşine girdiğiniz zaman birisi ateşe götürecek, birisi nereye götürecek? Cennete götürecek. Bu cennete girecek olan yolu ne yapmak zorundayız? Doğru tercih yapmak zorundayız. 72 tane önümüzde ne var? Yanlış cevap var. Doğru bir tane var. Sahabeler sorunca Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a, "Nedir o doğru cevap? Nedir o fırkayın ı ace dediğinde?" Sahabeler ne diyor? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? "Bugün ma'ane aleyhi'l-yevma bu ashabi. Bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğu dini yaşayan, o din üzere olan kimselerdir." Demek ki ölçü burada bu. Terazi burada bu. Ne? Yani itikatta olsun, akidede olsun. Oturmada, kalkmada, yemede, içmede, adapta edepte olsun. Aleyküm Ölçü, peygamber aleyhissalatü vesselamın o gün, o gün Medine'de, o gün Mekke'de ve Medine'de yaşamış olduğu, sahabelerine öğretmiş olduğu ve yaşatmış olduğu dindir. Bundan gayrısı, bundan başkası nedir? Fasafiz odur. İnsanı nereye götürür? Ateşe götürür. Ateşe götürür. O sebeple ne diyor? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de ki de ki ey peygamber inna hada sebebi Bu benim yolum bir tane yol. şimdi hada sebebi ben ne yapıyorum Allah'a davet ediyorum tamam ben Allah'a davet ediyorum adu Ed ila Allah yani bakın yol bir tane ve davet kime Allah'a peygamber dahi ne diyor Allah'a davet ediyor. Edugo ilallah. Ena vemanit tabani. Edugo Allah ala basire. Ne üzerine? Basiret üzerine, ilim üzerine. Yaptığının, davet ettiğinin, itikad ettiğinin, amel ettiğinin neyi var? Bir basiret üzerine olan delili var. Bir burhan var. Gözünde görmüşcesine yapıyorsun. Basiret bu demek. Kulaktan duyma değil, taklit değil. Diyor ki Aleyhisselam. Ena vemanit tabani. Ben ve bana tabi olanlar da öyledir. İşte o yüzden sünnet çok değerli arkadaşlar. Selefi Salih'in de dediği gibi Nuh'un gemisidir diyor Kim sünnete eğer yani, Nuh'un gemisine binerse ne yapar? Kurtulur. Kurtulur. İşte bugün bu kitapta kalmış olduğumuz bölüm babu zikril mauti ve kasr emeli emel. Nevi rahimehullah bizlere bu bapta ölümü hatırlanmamızı öğretecek. Ve dünyaya bağlılığın kısaltılması, azaltılması gerektiğini öğretecek. Ve çok dünyaya umut bağlamamanın gerektiğini ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Tabi Ravna ve Rahim Allah burada bizlere direkt Aliman Suresinin 185. ayetiyle başlıyor konuya. Diyor ki Kullu nefsin raikatul mevut. Her nefis ölümü olacaktır. Ve innema tuvaffauna ucurekum yawm el kıyame. Kıyamet günü ise ne yapacaksınız? Tuvaffauna ucurekum. Dünyadaki yapmış olduğunuz amellerin karşılığını kıyamet günü alacaksınız. Yani bu işin şakası yok arkadaşlar. Allah'ta Allah Teala şu an bizimle konuşuyor bu ayet-i kerimede. Herkes kendine kabul etsin. Yani hani Denizli ya Türkçede ya adama konuştum konuştum, sözlerimi hiç üzerine bile almadı. Şimdi Allah Teala bize konuşuyor bu sözleri Allah Teala'nın bu konuşmasını üzerimize almak zorundayız diyor ki her nefes ölümü tadacak ve siz dünyada yapmış olduklarınızın karşılığını ahirette alacaksınız bize diyor Allah Teala bunu diyor ki devamında ayetin hemen zuh zihah anin nar şimdi bir sonuç var burada Allah Teala bize bir sonuçtan bahsediyor hemen zuh zihah anin nar kim ateşten uzaklaştırılırsa öbür dünyada, Kim ateşe sokulmazsa eğer, Ve udhilel cennete, Ve cennete girerse, Bu kimse cennete sokulursa, Fakat faz Ne yapmış olur bu kimse? Feuze ermiş olur, kurtulmuş olur, kazanmış olur diyor allah Teala. Yani gerçek kurtuluş, Gerçek kazanç ne arkadaşlar? Ateşten uzaklaşıp, Ateşten Allah'ın seni uzaklaştırıp, seni nereye sokması? Cennetine, Cennetine sokması. İşte diyor, fakat feze, işte bu kimse de gerçekten ne yapmıştır? Kazanmıştır, fevz etmiştir. Hemen ayetin devamında diyor ki, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı ancak nedir? مَتَع! Meta. Meta, geçici demek. Nasıl yani geçici? Senin yolculuğa çıkarken, bugün dünya hayatında, 3 günlük, iki günlük bir seyahate çıktığın zaman yanına aldığın azık, yanına aldığın şeyler nedir? Geçici şeylerdir değil mi? Bunları niye alırsın? Mesela yolculuğa çıkacaksındır. Arabanı çekersin bir benzin istasyonuna Ne alırsın oradan? Bir su alırsın mesela. Yani bu suya bağlanmazsın. Aa bu suyun şişesini ne güzel yapmışlar. Üstündeki etikete bak. Ne kadar da güzel böyle bir ahenk olmuş. İşte suda maşallah ne kadar berrak diyerek ne yapmasın? Ona takılmasın, Ne yaparsın? Yol boyunca onu kullanırsın. Yolculuğun bittiğinde artık o suyun hiçbir kıymeti kalmamıştır. Öyle değil mi? İşte Allah-u Teala diyor ki وَمَلْ حَيَاتُ dünya, <الدُّنْيَة> Dünya hayatı ancak اِلَّا meta Bir metadır. Yolcunun yanına almış olduğu bir nedir? Azıktır. Tabi bu nasıl bir azık? El Al gurur, Aldatıcı bir azık. Hepimizi aldatan, kandıran, allah Teala'nın isteklerini, emirlerini yerine getirmemiz konusunda bizi sürekli ne yapan, kandıran bir metadır dünya hayatı. Bunu allah Teala bize anlatıyor, yani bize sesleniyor. Tabii ölüm arkadaşlar yani bir hakikat, nice insanlar var ki evine telefon edip, akşam yemeğini hazırlatıp yolda vefat eden, o akşam yemeği sofrasına yetişemeyen, Nece insanlar var ki seninle randevulaşıp, o randevuya gelirken yolda hayatını kaybeden. Ölüm öyle ya da böyle bizlere ne yapacak? Bir yerden gelecek, bir yerden isabet edecek. Az sonraki ayette de zaten onu göreceğiz. Nerede öleceğini nefis bilmez diyor. Tabii önemli olan burada dünya hayatıyla olan ilişkimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu hususta bu. Diyor ki Mel fakra akşa aleykum Adı Şerif Buhari ve Müslim İmam Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Diyor ki sizlerin adına fakirlikten korkmuyorum. Yani endişem fakir olmanız, aç olmanız, yoksul olmanız değil. İnne ma ahsha alaykum en tuftaha alaykum al-dunya kama futihat ala man kana qablakum fetanafasuha kama tanafasuha fetuhlikukum kama ahlakethum. Korkum diyor Hz. Ali dünya kapılarının sizlere açılmasından korkuyorum, endişe Ta ki sizden öncekilere de böyle açılmıştı. Sizden önceki topluluklar da baktığınız zaman yaşamış, yeryüzünde bizler kadar, bizlerden biraz daha uzun, bizlerden biraz daha kısa yaşamış topluluklar var. Allah Teala onlardan bahsediyor. Yani onlar da bizim gibi çarşılarda gezmiş, değil mi? Hastanelere gidip tedavi olmuşlar, doktorlara gidip. Ondan sonra yani savaşlar yapmışlar, sevmişler, nefret etmişler, kin etmişler, kin duymuşlar. Ama sonunda bitmişler yani. allah Teala bizleri onlardan anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Bahsediyor. Az sonra yine ayetler de gelecek. Sakın diyor, diyor, ehli kitap gibi olmayın. Kendilerine kitap verilenler gibi olmayın. Aradan bir süre geçince bir de baktın ki diyor, onların katlerini ne oldu? Katılaştı. Şimdi yani bunlar eski ümmetler. Kitap geliyor, ayetler iniyor. Peygamberler geliyor, aradan süre geçiyor. Yani İsa aleyhisselamla mesela peygamber aleyhisselatü vesselam arasında kaç yıl olduğu söyleniyor? 600 yıl. 600 yılda bir de bakıyorsun ki kalpler kaskatı olmuş. İşte allah Teala, Allah Resulü diyor ki, Geçmiş ümmetlere açılan o dünyanın da size açılmasından korkuyorum. Ki onlar diyor ne yaptılar? Bu dünya için rekabete bir girdiler diyor o dünya, girmiş oldukları dünya onları helak etti. Perişan etti. Sizlerin de diyor bu rekabete girerek bu dünyanın altında kalmanızdan korkuyorum. Fakirlikten korkmuyorum diyor aleyhissalatü Fakirlikten korkmuyorum diyor aleyhissalatü Tabii Tabi vesselam da ölümün çokça hatırlatılması gerektiğini söylüyor. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Hureyre, "Kale kale rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ekşiru zikra, hadi millazat, lezzetleri, tatları, dünyadaki zevkleri yerle bir edecek. Ölümü çok anın. Düşte biliyor musun? Yani bu dünya geliştikçe, modernleştikçe bizler ne yapıyoruz? Bir o kadar dünya ile alakalı planlarımız, programlarımız çoğaltıyoruz, değil mi? Yani gelirim şu kadar olsun diyoruz. Şu hayatı yaşayalım, şu standartlara ulaşalım diyoruz. Ama bu lezzet ve hayatları yerle bir edecek bir düşünce var. Ne o? Ölüm. Şöyle yatağa kafanı koyduğun zaman bir hatırla. Bir an. Ya şu an bana ölüm gelirse eğer. Ya da bu sabaha ben çıkmazsam eğer. <gülüyor> ne olacak? Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki ekfirû. Ekfirû. Ne yapın? Çokça anın. Yani az değil, çokça ölümü hatırlayın. Yani ölümü ciddi manada ne yapın? Hatırlayın. Yine İmamı Nebi Aleyhisselam Allah Lokman Suresindeki 34. ayeti zikrediyor bize diyor ki, "Ma Tedri nefsun Ma teksi bu gade. Hiçbir nefis, hiçbir şahıs ne yapamaz. Mada teksi bu gade. Yarın ne kazanacağını bilemez. Mümkün değil, bilemez. Sorsak yarınki cüron ne kadar diye estağfurullah arkadaşlara bilebilir misiniz? O mecatedri nefsun bi eyi ardın Hiçbir nefis de nerede öleceğini, ne yapamaz, bilemez. Yani öyle olaylar dinliyorsunuz ki yaşanmış olaylar, o olayın içinde bulunmuş insanlar. Yani, aleyküm selam. Aleyküm selam. Adam yolculuğa çıkıyor, Bineceye uçağa. Bineceği uçağa 15 dakika geç kalıyor Uçak havalanıyor ve uçak o havada ne yapıyor? Kaza yapıyor. İnsanlar o havada ölürken bu burada kurtulabiliyor. Veya tam tersi olabiliyor. Yani Allah-u Teala diyor ki وَمَا تَدْرِهِ نَفْسٌ بِأَيِّ عَضْدِنْ Hiçbir nefsin nerede öleceğini de ne yapamaz? Bilemez. Tabii مَفَاتِحُ <gülüyor> الْغَيْبِ diye ifade edilen gaybın hazineleri yani yalnızca Allah'ın bildiği 5 tane husus var. Bunu allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi'nde zikrediyor, diyor ki اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ Kıyamet saati Nerededir? Allah'ın katınları. Bunu kimse bilemez. Kıyamet saatini kimse bilemez. Tabii bazı kendini bilmezden siz insanlar çıkmışlar Kitaplarında bunları tahmin etmeye çalışmışlar Kıyamet saatinin bilineceği konusunda. Ama kıyamet saati kesinlikle ne yapamaz bilemez. Cebrail aleyhisselam da peygamberimize insan şeklinde girip de girip sorduğunda ne diyor aleyhisselatü <gülüyor> Soran da sorulan da aynı mertebededir. Yani ikimiz de ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Ve yunezzilul gays Yağmuru o indirir. Yani yağmurun inişini de, yağmurun nasıl geleceğini de kim bilir? allah Teala bilir. Ve ya'lemu ma fil erham Rahimlerde olanı da ne allah Teala bilir. Şimdi tabii teknoloji geliştikçe insanların akılla bazı şeyler takılabiliyor. Ya işte bebeğin artık doğmadan beş ay önce, altı ay önce ne yapıyoruz? Cinsiyetini biliyoruz. Bu, bu ayette tersi değil arkadaşlar. allah Teala o cinsiyeti zuhur ettirdikten sonra, meleklere üfrettikten sonra artık o Allah'ın hususi ilim gaybından çıkıyor artık. Melekler onu biliyor ve insanlığa artık o dağılıyor, açılıyor. Ama o bebeğin, o bebeğin doğum saatini biliyor, biliyorlar mı? Değil mi? bilinemiyor. O bebeğin dünyada ne kadar yaşayacağını, rızkını, ne zaman öleceğini, ölümü mü canlı mı doğacağını dahi kimse ne yapmıyor, bilmiyor. Yani insan bu kadar aciz. İşte ayetin devamında ve ma nefsun madza Yarın ne kazanacağımızı yine yani Allah bilir. Ama tedri nefsun bi ayy ardın tamutu? nerede öleceğimizi. Yani dedik ya, öyle olaylar duyuyorsunuz ki insanlar yani, ölümünün yazıldığı yere ne yapıyorlar? Koşa koşa gidiyorlar. Yani. Koşa koşa gidiyorlar hem yani. Kimisi var ki gelmiş binlerce kilometre uzaklıktan Mekke'ye bakıyorsunuz ki orada can veriyor. Yani belki hayal edemeyeceği, belki aklından geçemeyeceği bir şekilde oraya geliyor, orada vefat ediyor. Yani kimse nerede öleceğini ne yapmamakta da bilmemekte. Önemli olan ahirete hazırlanmak, ölüme hazırlanmak. Nahl suresini zikrediyor İmam-ı Nevi Rahim'e 61. ayet. İnsanların artık eceli geldiğinde ne olmaz? La O ecel geldiğinde artık bir saat dahi, bir zaman dilimi dahi ne olmaz? Ne öne gelir ne de geriye kalır. Daha sonra gelecek ayette. Ne diyecek Resulleri yalan, yalanlayanlar? Diyecekler ki Hala Rabbir Ci'un. Rabbimiz bizi geri gönder. Bizi geri gönder. Lealli a'melu saliha. Ümit ediyorum ki salih ameller işleyeceğim artık. yani. Beni geri gönder dünyaya. Salih ameller işleyeceğim. allah Teala ne diyor buna karşılık olarak? Diyor ki, kella, Asla. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu diyor, bu söz sahibine aittir. Bu onun söylemiş olduğu bir sözdür. Bu onun kurmuş olduğu bir cümledir. Asla böyle bir şey mümkün değildir. Onun için nefis ölüm saati geldiğinde, ölüm vakti geldiğinde bir saniye dahi ne alamaz, Öne alınamaz. Yani benim bir tanıdığım anlatıyor. Adam çok zengin, çok parası var. Kendisine... Kanser teşhisi konulduğunda ciddi bir kanser. Diyorlar ki 6 aydan fazla pankreas kanseri. Yaşayamazsın. Diyor ki o tanıdığım kişi diyor şahit oldum yani aktardılar şey oldu. Duydum şahit oldum. Bu zengin adam çek koçanı alıyor doktorun önüne koyuyor. Diyor ki al sana açık çek koçanı. İstediğin kadar yaz. Beni Amerika'ya götür beni bir yere götür beni yaşat yani. O, o adam doktora yalvarıyor onu kurtarmasını istiyor. Niye? Çünkü insanda ne var? Tuğlul emel. Uzun yaşama hırsı. allah Teala da diyor ki bize bakın Kur'an bizi edeplendiriyor, terbiye ediyor, ahlaklandırıyor. Diyor ki onların eceli geldiğinde ne bir zaman, ne bir saat öne alınır, ne bir saat geri alınır. Bitti artık. Ya bundan sonrası yok yani. Sen ne yapacaksın? Sabredeceksin, razı olacaksın, itaat edeceksin. allah Teala'nın diğer Munafikun suresindeki ayetlerini zikrediyor İmam-ı Diyor ki bu ayetlerde allah Teala bize, Ya eyyühellezine ameni Ey imaniler. Bakın. Yani bunu çok iyi düşünmemiz lazım. allah Teala binlerce mahlukat yaratmış yeryüzünde. Öyle değil mi? Milyonlarca sayısını bilmediğimiz kadar yaratıklar. Bunların içinden bizlere sesleniyor. Bizlere muhatap almış. İnsana değer vermiş yani. Bunların arasında iman edenlere çok değer vermiş. Ey iman edenler. Yani bize diyor ya. Yani Allah-u bizimle konuşuyor yani. Bize sesleniyor. Hitap etmiş bize. Diyor ki, Ya eyyüllezine amenu la tul hikum. Yani allah Teala Rivayette de geliyor ya. Annenin çocuğuna merhametinden daha merhametlidir. Diyor ki ya eyulzeene amenu la Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten, anmaktan ne yapmasın, alıkoymasın. Övt. Değil mi? Yani Allah Teala'nın rahmet sıfatını görüyoruz burada. Ne rahmetini görüyoruz. hemen yapal ذلك kim bu oyuna gelirse malı ve çoluğu çocuğu onu Allah'ı zikretmekten alıkorsa fa olaike humul hasirun işte o kimseler kimlerdir? İsra'nı <gülüyor> uğramış kimselerdir. Yani bugün görüyorsunuz dünyanın ne kadar büyük bir fitne olduğunu, çoluk çocuğun ne kadar büyük bir fitne olduğunu. Yani insanların Allah'ın emirlerini dünya metası için nasıl geri attıklarını ötelediklerini görüyorsunuz. İşte bu la tul hukm Allahu Teala'nın öğütüne tas. Allah Teala bizi uyarıyor. Kıyamet'te ahirette hiçbir özrümüz, hiçbir hüccetimiz olmayacak arkadaşlar. Allah Teala bize de, dedi dedi. dedi ki Allah'ı koymasın dedi. Allah'ı anmaktan bunlar alı koymasın dedi. Bu anfiqo mimma razaknakum min qabl an yati ahadakum el Sizlerden birinize ölüm gelmeden önce, ölüm çıka gel başınıza bulaşmadan önce ne yapın? Enfiku. Allah yolunda infak edin. Allah onda malınızı, canınızı, vaktinizi değil mi? Verin. Feekule rabbi levle akkerteni. Zira diyor ölüm geldiğinde insan ne der? Levle <gülüyor> akkerteni. Ey Rabbim, beni biraz böyle, biraz daha bıraksana dünyada. Lavla akkarteni. Hani bugün böyle öyle, pas geç, biraz daha böyle, uzat beni. Eee ne yapacaksın? Niye bu kadar istiyorsun dünyada biraz daha kalmayı? İle ecelin karib. Fe as-saddaka. Ne yapayım? Tasadduk edeyim, harcayayım yani. Biraz bırak beni dünyada, harcayayım. Fe akum minas-salihin. Ki böylece salihlerden olayım. allah Teala cevap veriyor. وَلَنْ يُعَخِّرَ اللّٰهُ وَلَنْ يُعَخِّرَ اللّٰهُ Len Asla yani. Olmayacak. ve يُعَخِّرَ Allahu. Allah hiçbir nefsi nefsen izaca eceluha Eceli geldiğinde ona yazmış olduğu eceli geldiğinde onu ne yapmayacak? Ertelemeyecek. Vallahu خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ allah Allahu Teala sizlerin yaptıklarınızdan nedir? Haberdardır. Yani hiçbir şeyin gizli kaldığını zannetmeyin arkadaşlar. Hiçbir şey sadece sizin bildiğinizde sınırlı değil. İnn aleykum lehâfızîn Neler var? Hafazalar var. Koryanda var. Kirâmen kâtibîn Kirâmen kâtibîn yazanlar var. Ya'lemûne mâ tefâluûn Sizlerin yaptıklarını ne yapmaktadır onlar? Bilmektedirler. Yani bunun şeyi yok. allah Teala melekleri göndermiş. Bakın yani kıyamette hiçbir mazeret yok arkadaşlar. Yani melekler yazmış bir taraftan sunuyorlar. Bir taraftan bakıyoruz ki biz susmuşuz. Ellerimiz, ayaklarımız konuşuyor. Duvarlar konuşuyor. Her şey konuşmaya başlıyor. Yani bunların hepsinin aleyhimize şahitlik etmesini istemiyorsak ona göre ne yapacağız? Allah Teala'nın bu öğütlerine kulak vereceğiz. Ey iman edenler, din istemiyor. Evet. Diğer ayetlere geliyoruz. Muminun suresindeki ayetler gerçekten bu ayetlerde çok ibret dolu ayetler. Diyor ki Allah Teala ayeti kelimede. Hatta, eğer biri öldüğünde, Rabbir onlardan birisine, Rasulleri yalanlayan, kitabı yalanlayan, din, din, dinini umursamayan birisine, ölüm geldiğinde, ne yapar? Ne der o? Der ki, Rabbir Cion, Rabbir Cion, beni ne yapın? Geri gönderin, geri döndürün. Yani ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyor adam. Niye? Çünkü. Ölüm anında artık yiğitlik bitiyor arkadaşlar. Ölüm anında erkeklik bitiyor. Dünyada yiğitsin, erkeksin, Rabbine isyan ediyorsun. Umurunda değil. Değil mi? Ama ölüm geldiğinde o firavun bile ne yaptı? Artısı yapıyor, değil mi? Bu diyor yani bu mu diyor Musa mı diyor kekeleyen, dili tutulan mı daha hayırlı yoksa Mısır'ın ırmaklarının ayaklarının altından aktığı ben mi? Bak diyor Mısır bana ait. Ama denizin arasında kaldığı zaman ne yapıyor? Şimdi diyor iman ettim. Erkekliği oraya kadar. Şimdi Allah Teala bize onu anlatıyor bakın. Diyor. Onlardan birisine ölüm geldiğinde "Kâle: Rabbirci'un beni döndürün. Dünyaya geri döndürün. Lâli a'melu salihâ fîmâ teraktu." Dünyada bırakmış olduğum yerden ne yapayım? Salih amel işlemeye devam edeyim. Ola ki salih ameller işlerim. Kelle. Allah Teala kalla. Asla yani sana peygamber gönderdik, kitap gönderdik. Bu kitapta sana seslendik. Ey iman edenler dedik, ey insan dedik. Değil mi? Resul size tavsiye etti, nasihat etti. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra artık senin hiçbir özrün yok. Allahu Teala sabur. Sabır ediyorsun dünyada. Mühlet veriyor, ihmal etmiyor. Bakın mühlet veriyor sana. Sen de ne yapıyorsun? Azıyorsun. Azıyorsun. Tak geliyor sana. O gerçek. O hakikat bir gün Karşına geliyor. Diyor ki, ayet kelimenin devamında, kella inna kelimetun huwaqiluha. O nedir? O, o sözü söyleyen kimsenin bir sözüdür. Yani beni geri götürün. Allah'ı terk ettiğim, bıraktığım şeyleri salih meller yaparım. Sözü, onun istediği bir istektir. Semin Ve o insanlar bu ölü ruhu alınan, ölümün geldiği insanlar tekrardan gönderilene kadar bir berzak aleminde yani bir dünya ile aralarında duvar örülmüş bir yerde ne yapacaklar bekletilecekler. Diyor ki onun şu an ilk aşama başladı işte Kıyameti koptu. Geri gelmek istedi yok asla. E nerede bekliyorsun? Tekrardan gönderilinceye kadar dünya ile arana bir örtülmüş perde var, duvar var. Orada bekliyorsun. Yani kabir alemindesin. Kabirdesin. Diyor ki ayetin devamında Allahu Teala "Fe iza nufiha fis üflendiğinde Ehl-i Sünnet alimleri e, diyorlar ki iki türlü iki, iki şekilde yani iki kere sûra üflenecek. Bir görüşe göre de üç kere üflenecek. Tabi arasında bir fark yok. İlk üflenişte bütün insanlar ne oluyor? Ölüyor. Buna ne deniyor? Buna eee fez'u vas'ık yani dehşetin yayıldığı ve ölümün geldiği sur. Allah Teala diyor ki: "Fe iza nufiha fi's-sur fe la ensabe bainhum yawma yaw izin ve la yetesa'alun." İkinci sura üfleniş ne zaman? O ölen insanların hepsinin tekrardan dirilmesi zamanında. Peki ne olacak arkadaşlar o vakit? Allah tarafından ayette de diyor. فَلَا أَنْسَابَ لَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ Onların arasında hiçbir akrabalık olmayacak. yani. Abdülkadir babasından kaçacak, babası Abdülkadir'den kaçacak. Şimdi Abdülkadir eve biraz geç gelse babası onu soruyor değil mi? Nerede kaldı bu çocuk? Başına bir şey mi geldi? Ama ahirette göz göze gelmek istemeyecek insanlar. Allah tarafından diyor. فَلَا أَنْسَابَ لَهُمْ يَوْمَ اِذٍّ O gün o, o, akrabalık yoktur. Valla yetersel on. ne yapmayacaklar onlar, tanımayacaklar, sormayacaklar. Tabii, bunlar kim için? Şayet Allah'a isyan edilirse, şayet Allah'a inkar edilirse, bunlar birbirini soymayacaklar, sormayacaklar. Yaumaya firul mürünün ahihi ve ummihi ve o gün kişi kardeşinden kaçacak, anasından babasından kaçacak, ve sahibeti ve beni, eşinden ve çoluğundan çocuğundan kaçacak diyor Allah Teala.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 فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَاز۪ينُهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ muflihun. <الْمُفْلِحُونَ> Kimin terazileri ağır basarsa فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kurt ve şehran onlardır. Arkadaşlar terazimizin ağır basmasını istiyorsak salih amellere çok dikkat edeceğiz. Kendimize çok dikkat edeceğiz. Çünkü terazilerde kimler tartılacak? Bunlar tartılacak. Neler tartılacak? Biz tartılacağız teraziler. Ne tartılacak? Amellerimiz tartılacak. Ve ne tartılacak? Bizleri hakkında defterler tartılacak. Bunların üçü de tartılacak. Ve istediğiniz kadar şişman olun, istediğiniz kadar iri cüsseli olun. İmanınız yoksa terazideki değeriniz yok arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظ۪يمُ السَّم۪ينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü diyor. İri yarı. Etli mutlu adam getirilir. Ola yazinu indallahi jannah be auda. Bu adamın diyor Allah katındaki ağırlığı ne kadar bile olmaz? Sivrisineğin kanadı kadar ağır basmaz yani kantara çıkıyorsun yani çıkıyorsun ama Allah Resulü diyor ki sivrisineğin kanadı kadar ağırlığı yok. Çünkü oradaki terazilerle buradaki teraziler, buradaki teraziler işkembeyi tartıyor. Değil mi? Ama oradaki terazilerin tarttığı şey çok farklı. Abdullah bin Mesut radiyallahu anh bir gün misvak ağacına çıkıyor. Biliyorsunuz misvak bir ağacın neyi? Dalları. Çok da zayıf bir sahabe. Rüzgar, iyi bir rüzgar estiğinde sallanıyor. Böyle rüzgar uçuracak gibi oluyor şey. Abdullah bin Mesut'a. Sahabeler de gülüyorlar. Abdullah bin Mesut'un bu naifliğine, bu zayıflığına. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki hayırdır diyor Abdullah ibn Mesudun diyor bacaklarının inceliğine mi biliyorsunuz siz? Yani niye buna şaşırıyorsunuz? Vallazi nefsi yes bi yadihi innema fil mizan la'azqalu min jabal uhud. elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Abdullah ibn Mesudun diyor ayaklarının o incecik bileklerinin Allah katındaki ağırlığı Uhud Dağı'nın ağırlığından daha ağır olacak. Hadisi İmam Ahmed İbn Anbel rivayet ediyor sahih hadis. Az önceki hadis de eee Kutn'i rivayet ediyor. Şekalbani sahih olduğunu söylüyor. İri yarı bir adam gelecek. Şu sene hayvan gibi yaşamış, içmiş, zina etmiş, yemiş. Ensesi tozun katı gibi olmuş. Teraziye bir çıkıyor. Hiçbir şey yok. Bir tanesi de mübarek pazartesi oruç tutmuş, perşembe oruç tutmuş. 13, 14, 15 oruç tutmuş. Dünya yani, aleyhisselatü vesselam, elbezazetum ile iman, tevazilik. dünya yani benden uzak olsun. Dünyadan ihtiyacı olduğu kadarıyla alıp yiyen aleyhisselatü vesselam diyor ya, ma'amela ibni adem, şerrem min vi'a, min batnî. İnsanoğlu, karnından daha şerli bir kap doldurmamış. Yani bizim şu anda bütün kaplar içinde doldurduğumuz en şerli şey ne arkadaşlar? Mide doldurduğumuz en şerli kap midemiz. Ona diyor ne yeter? Üçte birini su, üçte birini yemek, üçte birini hava. Ona diyor, tabii diyor şey, sırtını diyor ayakta tutacak lokmalar yeter. Yani bu refah, bizdeki bu refah hayatımız, bu böyle yani sorunsuz hayat yaşama gayretimiz iman eksikliğimizden kaynaklanıyor. Rivayetler var. Diyor ki, ikinci yatağın senin olsun, bir yatağın çocukların olsun, diğer yatağın da diyor, açık tutma, şeytana bırakma, şeytan yatağı yoksa orada. Onun misafir geldiğinde aç. Bir gün Ömer ibn Khattab, radıyallahu an, Cabir ibn-i görüyor, çarşıya çıkıyor. Diyor ki, nereye gidiyorsun? Ne Cabir? Diyor ki, canımız et istedi, et almaya gidiyoruz. Diyor ki Ömer, siz diyor, canınızın her istediğini alıyor musunuz? Her canınız çektiğini hemen ulaşıyor musunuz? Onun için Şeyhülissel bin Teymiye'den naklediyorlar. Diyorlar yani insanın çok refah içinde yaşaması onu şeye iter diyor. Yani yumuşak insan olmaya yani. Oğlan olmaya iter diyor. Yani eskiden insanlar neymiş? Yani bir şeylik var yani. Onun için Aleyhisselatü'nün diyor ki arada sırada ne yapın? Çıplak ayakla yürüyorum. Yani işte terazide ağırlık arkadaşlar yani terazide ne ağır gelecek. Mesela Diyor ki Aleyhisselatü Sallam, kelimetani, habibetani, İla Rahman, hafifetani, ala lisan, taqiletani, fil mizan. İki tane kelime vardır. İki tane kelime vardır. Bunlar habibetani İla Rahman, Rahman'a çok sevimlidir. Değil mi? Bu hadis İmam Bukhari'nin kitabındaki rivayet etmiş olduğu son hadis. Dile çok kolaydır. Subhanallah ve bihamdihi. İki kelime. Terazi de ise çok ağırdır. Nedir bu? Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Şimdi bu hadiste mizan diye tek bir tane terazi geldi. Az önceki okumuş olduğumuz ayette Femen fegulet mevazinuhu. Teraziler geldi. Nedir bu? Yani teraziler mi, terazi mi? Ahiretteki. Tabi ikisi de şey, yani diyor ki alimler Terazilerde tartılacak olan şeylerin çokluğu itibariyle yani insanın kendisi tartılacak. Ameller tartılacak. Ve dosyalar tartılacak. Bunlar itibariyle çok tartılacak şey olduğu için Allah-u Teala diyorlar o ayette ne yaptı? Teraziler diye ifade etti. Ama adaletli olmasından dolayı hiçbir kimsenin hakkının çiğnenmeyeceğinden dolayı allah Teala ne olarak ifade ediyor? Hadiste Peygamberimiz. Bir tane. Yani burada bir taarruz yok, bir çelişki yok. Tabii kıyamet günü bir de ne var? Dosyalar geliyor arkadaşlar. Kıyamet günü teraziye tartılacak neler var? Sahifeler var. Öyle büyük dosyalar olur ki Aleyhisselam bahsediyor bir adamdan. Adamın gözünün gördüğü kadar uzunlukta. Yani bakıyorsun teraziye gelmiş dosya. Yani teraziyi şöyle bir tahayyül edin. Yani, hayal etmeye çalışın. Gelmiş bir dosya Hayatta hani şimdi gineo surekarlar kitabı var değil mi? Ne yapıyorlar böyle kocaman kocaman aykırı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ya bu bahsetmiş olduğumuz şey bugün bizim hayalimizin alacağı bir şey değil. Teraziye koyulan dosyaların uzunluğu, büyüklüğü gözün gördüğü kadar uzak uzakta. O kadar büyük dosya. Tabi bir tarafa konuluyor bu dosyalar kat kat kul kula soruluyor diyor, deniyor ki ey kulum. Yani bu dosyalar arasında sana zulmedildi mi? Var mı bir itirazın? Yok. Hiçbir itiraz yok. Yani mümkün değil yani. An hani dedi ki ya. Kiraemen katibin ya'lemuna ma tef'alun. Eller, gözler, her taraf konuşuyor. Değil mi? Yani şahitler çok. Şahitler çok. Dosyalar koyulmuş. Kul diyor ki yok ya Rabbim diyor yani. Bir hiçbir şikayetim yok. Hepsi doğru yani. Hepsini yaptık. Peki diyor yaptığın bir amel var mı bunun karşılığında ümit var olduğun? Ne diyor kul? Hatırlamıyor kul yani. Ne diyor Allah Teala bela istiyor senin bir amelin var. Kulumun diyor kartını getirin kartvizit. Terazinin diğer kefesine konuluyor kart, Ve o gözle gözün gördüğü büyüklükteki mesafede büyüklükte olan dosyalar bir tarafta ve bu kart bir tarafa konuluyor ve bu kart ağır basıyor. Neden? Çünkü kartta ne yazıyor? La ilahe illallah. Kelime-i yazıyor. Kul bunu ne yapmış? Hakkıyla söylemiş. Manasını bileyle söylemiş. Ve ağır basmış. Demek ki terazide aynı zamanda ne tartılacak arkadaşlar? Dosyalar. Dosyalar tartılacak. İşte Allah hala diyor ki ayeti kerimede فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَاز۪ينُهُ فَاُلَٰيكَهُمُ Muflihun. Ve men khaffet mevazinuhu. Şimdi geldik terazileri hafif olanlara. Deminden dedik ya, o gün iri yarı, güçlü kuvvetli adamlar getirilir teraziye. Allah kafandaki terazideki ağırlıkları sivrisineğin kanadını geçmez. Sivrisineğin kanadını geçmez. Ayet diyor ki, hemen men khaffet Kimin de terazileri hafiflediyse, hafif geldiyse, o ölaikelzîne Teala'nın kullandığı ifadeye bakın. İşte onlar kendilerine yazık eden insanlardır diyor. Yani oradaki teraziye gelene kadar dünya hayatındaki hayat şeyde süreçte sen ne yaptıysan o terazide onu biçeceksin. Allah Teala sana ne yaptı? Kitap gönderdi. Rasul gönderdi. Seni uyaran kendi içinden insanlar gönderdi. Ama senin terazin kıyamette artık hafif geliyorsa sana yazık eden kim olmuştur? Ben Kendin ]im. olmuştur diyor Allah-u Teala. Ulaikellezine khasiru enfusehum fi cehenneme halidun. İşte cehennemde de ebedi olarak kalacaktır bunlar. Yine aynı şekilde diyor ki innel Zümer suresi Kull innel khasirinellezine khasiru enfusehum Kendilerini zarara uğratanlar ve ehlihim yevmel kıyamet Kıyamet gününde ailelerini zarar uğratanlar var ya el azelike huval husranın mubin işte apaçık husran budur zarar budur yani dünyadaki zararlar zarar değil arkadaşlar asıl zarar ahiretteki zarar Telfahu vujuha humun bu terazide hafif gelenler var ya kantarda gösterge göstermiyor o kadar hassas kantar ama terazi adam bir çünkü hiçbir şey yok ya o kadar yemiş, içmiş. Dünyada bir çıkıyordu. Değil mi? Bazıları kibirleniyor. Böyle. Bir çıkıyor teraziye. Maşallah. İbre böyle gidiyor. Ama ahirette yani sivrisineğin kanadı ne gelirse onunkisi de o geliyor işte. Peki ne olacak bunlara? Bunlara allah Teala diyor ki telfahu vucuhehumun nar Onların yüzünü ateş ne yapar? Yalar. Ateş geliyor. Anne böyle bir ateş, yandığı zaman ne yapar? Böyle bir alır götürür. Ama tabii bu ateş öyle bir ateş ki, omfia kalipun. O ateş bir alıyor insanların suratını. Etmet kalmıyor, dökülüyor her şey. Dişleri sırtlıyor böyle. İskeletin dişlerini düşünün. Şu Allah Teala deminden dedi ki? bize okuyacak. E tekun tutla aleykumu ayati? Bakın Allah Teala bize olacak olaylardan bahsediyor, anlatıyor. E tekun tutla aleykumu ayati? Ayetlerim sana okunmuyor muydu? Sen ayetlerimi duymuyor muydun? Fakuntum biha tukezibun. İşte siz bunu yalanlıyordunuz diyerek Allah Teala ne yapacak? Bu yalanlayanları cezalandıracak. Tabi ayetlerde devamla ne diyor bu cehennemdekler? Kalu Rabbime Galbet Aleyna Şik Rabbimiz diyecekler. Bizim azgınlığımız bize galip geldi. Şimdi bakın o, o konuşma sahnelerini göreceğiz biz ömür tarafta. Allah yani o kişilerden elemesin bizi. Allah Teala bize o, o, o, orada olan olayları anlatıyor. İnsanlar neler diyecek? Hangi bahaneler uyduracak? Diyor Rabbimiz azgınlığımız bize galip geldi. Akunna qawmin dalilin. Biz neyiz? Halalet içinde sapıtmış insanlarız. Ve inna zalimun. Neyiz? Diyecek, Rabbena akrejina minha. Şimdi yine bakın. insanlar yine, deminden ne dedik? Diyor ki Rabbimiz bizi geri gönder dünyaya. Dünyaya geri gönder diyor. allah Teala yok diyor. Şimdi ateşe giriyorlar. Ateş suratları yalıyor. Etler metler dökülüyor. Suratta kemikler, dişler kalıyor. Bu sefer başka bir bahane. Diyorlar ki Rabbimiz... Azgınlığımız bize galip geldi. Yani sanki azgınlık başka bir şeymiş. O bize galip gelmiş. Tamam. Diyorlar ki minha. Diyor, Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yalvarıyorlar insanlar. Ve in oduna şayet tekrardan yalanlayacak olursak senin dinini inkar edecek olursak, kafir olacak olursak, yalanlayacak olsak işte o zaman zalimlerden olacağız. Tamam mı? Kabul ediyoruz. Bir daha bir şans. Bizi buradan çıkar. Aynen böyle diyorlar arkadaşlar. Allah-u ne diyor? Allah-u Teala bununla cevap olarak bakın. allah Teala diyor ki çok sabreden, mühlet veren ama ihmal etmeyen. Hadislerde öyle geliyor ya. Artık hesap vakti gelmiş. Yani bu bir azamet. Tamam. Allah affedicidir ama aynı zamanda yakaladığı zaman kul kaçamaz. Bu da onun azametini, kudretini gösteriyor. Yoksa insanlar için bile düşünsenize. Sürekli affeden, affeden, affeden, affeden, ceza veremeyen, Yanlış yapanın cezasını veremeyen insana ne denir? Aciz denir değil mi? allah Teala ezitmekten münezzehtir. Ne yapıyor allah Teala? Muhnet insana. İnsan yine diyor ki Ey Rabbimiz azgınlığımız galip geldi. Bizi hadi çıkar. allah Teala diyor ki İhseû fîhâ Haydi bakalım orada alçak olarak zelil olarak boynu öne eğilmiş insanlar olarak orada kalın. فَلَا تُكَلِّمُونَ Allah-u Teala diyor ki konuşmayın artık. allah Teala diyor ki benle konuşmayın. Ta konuşmayın. <gülüyor> Tabi yani bu konuşmalar yalanlayanlarla Allah arasında böyle geçerken öbür taraftan da bakın kimler var. Diyorlar ki اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ allah Teala şimdi bize müminlerden bahsediyor. allah Teala diyor ki Kullarımdan diyor, mümin bir topluluk. Şöyle derler. Rabbena. Bakın. Rabbena. Âmenna. Fakfir lana. Rabbimiz biz sana iman ettik. Fakfir lana. Bizleri sen bağışla var arhamla. Rahmet et. Ve ente khayrur rahimin. Ne yapıyorlar? allah Teala'ya böyle sesleniyor, böyle konuşuyorlar. Ama öbürküleri ne, ne oluyor? allah Teala onlara diyor ki, Ne yapıyorlar? Orada, zelil insanlar olarak, boynu bükük insanlar olarak kalın. Ola tukellimun. Ne yapmayın? Benle artık konuşmayın. Tabii Orada Cehennemliklerden Allah Teala bahsederken, yalanlayanlardan bahsederken onları azarlayınca cehennemlikler azarlanıyor bu ayette. Tamam diyor, yeter artık diyor Allah Teala. Konuşmayın. Benle fala tukellimun. Tükellimuni. Yani benimle konuşmayın. Paylanan Allah Teala tarafından bu şekilde red alan insanlar, bakın Allah Teala Zuhruf Suresi'nde yine Hanadan bahsediyor ki innel mujrimine fi azabih cehennem mahalidun. Mujrimler, günahkarlar azabı cehennemde ebedi kalacaklardır. Daifetru anhum ve hum fihi mublisun. Orada ne yapacaklar? Kurtulamayacaklar. Sürekli orada kalacaklar. Helak olacaklar orada. E ma zalemnahum. Onlara biz zulmetmedik. Velakin kanu anfusuhum yazlimun. Onlar bilakis kendilerine zulmettiler. Ve nadu ya maliku. Bakın şimdi Cehennemlikler sesleniyorlar. "Vanadau ya maliku." Kim sesleniyorlar? <gülüyor> "Ya maliku." Kim malik? Cehennem meleği. Artık Allah'a seslenemiyorlar. Bitti. Deminden seslendiler. Dediler ki: "Rabbimiz, azgınlığımız bize galip geldi." Allah Teala onlara ne dedi? Orada zeliil olarak, alçak olarak kalın. Ben ne konuşmayın. Gitti artık yani. Sizi artık muhatap dahi olmuyor Allah Teala. Bunu gören Cehennemler bir deneme daha yapıyorlar, bir girişim daha yapıyorlar. Tabii Rablerine seslenemiyorlar. Ağızlarını artık alamayacaklar o kelimeyi. Kime sesleniyorlar şimdi? Malik. Malik. Cehennemler diyor ki, ya Malik, liyak diye aleyna Rabbuk. Hadi söyle de Rabbin ne yapsın? Bizim hakkımızdaki hükmünü versin. Malik ne diyor? Ala inna kum Bekleyin, durun. Siz burada kalıcılarsınız. Acele etmeyin. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ Biz size hakkı getirdik. Ama siz ne yaptınız? O hakkı, o Kur'an-ı Kerim'i kerih gördünüz, hoşlanmadınız. Tabi, Gafir Suresinde de yine cehennemliklerden allah Teala Bahsederken ne diyor? Bakın yine bu ayette de Gafir Suresi'ndeki 49. ayette yine Rab, Rab'be sesleniş yok. Rab'le konuşulmuyor artık. Bitti. Allah senle dünyada konuştu. Teraziler kuruldu. de orada konuştu. Sen yalanladıysan, sırt çevirdiysen, Yüz çevirdiysen artık bir azar işitiyorsun orada. allah Teala sana bir bağırıyor, bir yani öfkeyle sesleniyor. Diyor ki, la tukellimuni. Benle konuşmayın. Artık cehenneme girmişsin. Allah muhafaza. Orada cehennemlikler diyorlar ki allah Teala anlatıyor bize وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمٍ Cehennem bekçilerine cehennemlikler derler ki oraya giren insanlar derler ki Ud'u rabbekum. Rabbinize ne yapın? Dua edin. Bak artık yani şimdi buradaki Mu'minun suresindeki bu ayetlerde ne dedi? Bakın burada Şeyh Salahül Hüseyin'in Rahimullah bunu zikrediyor. Çok ince bir anlayış. Kalu rabbena galabet aleyna şekvetuna. Rabbimiz diye sesleniyorlar. Yani daha allah Teala'ya böyle ne var? Kendilerini böyle yakın göstermeye çalışıyorlar. Rabbimiz. Yani bizim Rabbimizsin sen. Azgınlığımız, taşkınlığımız bize galip geldi. Sen ne yap? Bizi buradan çıkar. Rabbimiz diye sesleniyorlar. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Hem bak ne yapıyorlar? Direkt Rabbimize sesleniyorlar, Rablerine sesleniyorlar. Ve direkt talebi kimden yapıyorlar? Allah-u Ne var? Çünkü hala olayın dehşetini görmemiş bunlar. allah Teala onlara ne zaman deyince benimle konuşmayın. Haydi orada alçak olarak kalın. Diğer ayetlerde görüyoruz ki ne yapıyorlar? Onlar diyorlar cehennem bekçilerine seslenirler. Derler ki orada o, o Rabb'e kum. Rabb'inize ne yapın? Söyleyin. Artık Rabb'imiz demeye dahi ne değiller? Yürekleri yetmiyor. Rabb'imize söyleyin demiyorlar. Bak az önce Rabb'imiz diye hitap ettiler allah Teala. Ama burada o azarı işittikten sonra o allah Teala'nın öfkeyle, gazabıyla onlarla konuşmasından sonra diyorlar ki cehennemin bekçilerine. Rabb'inize söyleyin. Utan, artık utanıyorlar. Korkuyorlar. Rabbimiz demeye korkuyorlar. Rabbimize söyleyin. hafif. اَنَّا يَوْمَنْ مِلَا Bizim azabımızı bir gün dahi olsa ne yapsın? Hafifletsin. Bir gün dahi olsa azabımızı hafifletsin. Yani bu işin çakası yok arkadaşlar. Bu iş oyun değil. Öyle bir gün gelecek ki bugün Allah Teala sana Rabbena آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا gibi ona böyle sesleneceğin bir dua öğretmiş. Ona kul olmanı istiyor. Buna izin veriyor. Ama öyle bir gün gelir ki sen bu dünyada yalanlanırsın. Sen bu dünyada inkar edersin. Sen bu dünyada masiyet içinde olursun. Öyle bir gün gelir ki artık ağzını almaktan daha ne yaparsın onun adını korkarsın. Çünkü niye? Sana o diyecek ki eğer yalanlarsan فَلَا <gülüyor> Ben Benle konuşma tamam bitti. <gülüyor> diyor ki Allah Teala müftekhas tum fittehas Ey siz yalanlayıcılar. Müslümanlarla ne yaptınız siz? İman edenlere al alay ettiniz, dalga geçtiniz. Hatta diyor ki ayette hatta ansavkum zikri. Onlarla uğraşmanız, Müslümanlarla uğraşmanız, onlarla dalga geçmeniz sizlere neyi unutturdu? Beni anmanızı unutturdu diyor yalanlayıcılara, inkarcılara, kafirlere. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَدْحَكُونَ Ve onlara gördüğünüz zaman, baktığınız zaman onlara gülerdiniz. Şimdi de müslüman olduğun zaman, hanımın kapalı olduğu zaman, sen böyle Allah'ın izniyle sünnet uyguladığın zaman insanlar ne yapıyorlar? Kalplerinde hastalık olan, buğz olan, küfür olan insanlar gülüyorlar sana. Allah-u Teala anlatıyor bunu. Ve allah Teala onlara kıyamet gününde bunu söylüyor. Diyor, sizi siz ne yaptınız? Müslümanlarla dalga geçtiniz ve onlarla uğraşmanız sizi beni anmaktan meşgul eyledi. Ve bir de bundan üstüne üstlük Müslümanlara gülüyordunuz. Alay ediyordunuz. Değil mi? Yani bunları bugün yaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Ama allah Teala bakın kıyamet gününde ne diyor şeyde? Mutaffifin suresinde. <gülüyor> evet. Feliyevvel lezine amenû minel kuffâri ya daha konu? Bugün yani kıyamet gününde iman edenler ne yapacaklar? Kafirlere gülecekler. Yani asıl gülünecek gün o gün. Siz burada ezik olmayın arkadaşlar. Siz burada boynunuz büyük olmasın. Sizin, bu insanların bugün size gülmesi geçici bir gülme. Bitecek bu gülüş. Ama sizlerin ahirette ebedi gülüşünüz kimin olacak? Siz iman edenlerin olacak. Siz müminlerin olacak. Sonra diyor ki Allah-u Teala قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدْدَ السِّن۪ينَ Allah Teala bunlara soracak cehennemde. Yeryüzünde ne kadar kaldınız? Belki birçoğu 80 yıl yaşamış, 100 yıl yaşamış. Bol, zengin, sıkıntısız yaşamış. Ama hadislerde geliyor ya. Dünyanın diyor en refah hayatını yaşamış, en zengin adamı getirilir cehenneme sokulup çıkarılır. Ona sorulur ki hiç yani güzel gün gördün mü der ki diyor vallahi ben bunun hiç hayatımda güzel bir gün görmedim. Yani o sokulup çıkarılışı ona Neyi unutturuyor arkadaşlar? Geçmişi unutturuyor. Hadis, yine diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, dünyanın diyor en fakir insanı, en bais insanı getirilir. Kıyamet günü cennet gösterilir, çıkarılır. Ona denir ki hiç kötü gün gördün mü sen? Der ki yok ben kötü gün görmedim. Cennet ve cehennem arkadaşlar, ebedi saadet, ebedi mutluluk ve ebedi bedbahlık. Allah sana soruyor buna, kem le bistom fil ard? Ne kadar kaldınız yeryüzünde, ne kadar yaşadınız? قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمًا Artık arkadaşlar bakın yani kart düşmüş insanlarda. Tam yani konuşmaktan korkuyorlar. allah Teala diyor ki ne kadar kaldınız? Söyleyin hadi. Diyorlar ki لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَ Yani Ya bir gün kaldık ya günün bir bölümü üç beş saat yaşadık dünyada. فَسْأَلِ <gülüyor> الْعَادِّينَ Diyorlar ki yani bizim aramızdan sayanlara sorun. Dehşet, korku insanlar unutturmuş arkadaşlar. Sayanlara sorun. Yani onlar saydılar. Onlar bilebilirler belki. Allah ta'a diyor ki Kale illa bistum illa Evet. Çok az kaldınız dünyada. Dünyada çok az kaldınız. Niye çok az? Ahirete göre çok az arkadaşlar. Ahirete göre çok az. İbn-i Kayyum Allah diyor ki İnsanlığın dünyaya gönderilişine bir bak. Senden önce insanlığın yaşamış olduğu tarihe bak. Bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? Milyonlarca yıl. Senin bu dünyaya geldiğin bir dilime bak. 60 yıl, 70 yıl. Şöyle şu kadar bir şey. E senden sonra kıyamete kadar olacak, Allah bilir, yaşanacak süreye bak. Sen bu başlangıç ve bitiş arasında ne kadar bir yere sahipsin? Çok az bir yere sahipsin. Dünyada bile çok az kalıyorsun. Bir de bunu ahiret Hayatına koyarsan, ebedi ahiret hayatına koyarsan Allah Teala diyor ya, ne diyor? إِنْ لَا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا Evet, siz çok az dünyada çok az kaldınız. Ve bu az kalmanızla ne hak ettiniz? Ey beceriksizler, Ey kafirler, ey yalanlayıcılar, cehennem hak ettiniz. قال إِنْ لَا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bilseydiniz, akletseydiniz Siz dünyada çok az kaldınız, daha dünyada bilmeniz gerekiyordu. Dünyada Anlamanız gerekiyordu. Efə hasiptum enne ma halaknakum abeza. En son Allah Teala diyor ki bakın artık yani bitiyor insanlar, bitmişler. Efə hasiptum enne ma halaknakum abeza. Sizleri en son diyor ki başı boş yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Böyle mi zannediyorsunuz? Yani dünyaya geldiniz, başı boş bir şekilde hiçbir şeyden sorumlu değilsiniz. Namaz yok, oruç yok. Değil mi? O haram yok, şey yok. Başı bu, bu başı boşluktur, değil mi? Yani insan ne zaman böyle yaşamaya başlar? Diğer üzere başı boş gönderildiğini zannettiği zaman. Adamın hayatında haram yoksa, ezan okunduğu zaman camiye gitmek yoksa, helal harama dikkat etmek yoksa bu neyin alameti? O diyor ki ben ben kardeşim. Başı boş bir insanım. Kimse bana ne yapamaz? Kimse bana sınır koyamaz. Kendi hayatımı kendim belirlerim. Yani bunu dersen ahirette bu sahneleri yaşarsın işte. Allah Teala en son ne diyor? İşte Efahsebtum enma halaknakum <gülüyor> abasa Sizler abes. Sizleri boşu boş yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Ve annakum ileyna la turcaun ve bizlere geri mi zannediyorsunuz. Allah Teala bize burada bu mesajı veriyor. Yani başıboş boş yaşama. Kendini böyle zannetme ve bize gelmeyeceğinizi zannetme. suna elimiz iadem sonra in علينا hesabum in elimiz iadem onların dönüşü bizedir ve hesaplarını biz göreceğiz son ayet bu konuyla alakalı diyor ki Allah Teala elem yani elem anı gelmedi mi vakti gelmedi mi yine Allah Teala bize sesleniyor bakın bizim içimizden olan günahkarlara bizim içimizden olan ıfrat ehli tefrit ehli tefrit ehli insanları. diyor. Ki, vakit gelmedi mi henüz? Lillazîne o, Sizin aranızdan iman edenlere. En takşa'u kulûbuhum li zikrillâhi hak. Allah Teala'nın zikrine, kelamına ve Allah Teala tarafından indirilen hakka kalplerinizin yumuşaması için o vakit gelmedi mi daha? Ne zaman gelecek o vakit? Uyanın kendinize gelin, silkelenin. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فكنوا diyor ne gibi olmayın sizlerden önce gönderilen ehli kitap gibi olmayın. Fatala alayhim al Onların diyor uzun bir süre geçtikten sonra ne dedik İsa ile peygamber arasında kaç sene vardı Alesetu? 600 sene. Fatala alayhim al Süre uzadı. Peygamber geldi. İncil geldi. Aradan süre geçti. Ne oldu? Faqaset kulubuhum. Kalpler katılaştı. Şimdi aynı şey bizim için de geçer arkadaşlar. Allah-u Teala bunu bize niye anlattı? Yani bu tarih bilgisini mi veriyor bize Allah-u Hayır. Peygamberin geleliği kaç oldu arkadaşlar? 1400 sene. Bakın süre uzadı. Süre uzadı. Kalpler katılaşmadı mı katılaşmadı mı herkes kendisi biliyor. Ezan okunduğu zaman camiye gitmiyorsan kalbin katılaşmıştır arkadaş. Namaz kılmıyorsan, haram işliyorsan, dina ediyorsan kalbin katılaşmıştır. 1400 sene ne olmuş? Seni yıpratmış demektir. Sahabelere bak. Sahabelere ne diyor? Bizlerden birisini diyor camiye nasıl getirdi insanlar? İki koluna girerek ayaklarını sürüye sürüye getirirdi. Cemaatle namazdan diyor nifakı malum olan, nifakı bilinen kimseler geri kalırdı. Yani sahabelerin nezdinde kalplere bakın, sahabenin kalplere bakın arkadaşlar. Yumuşaklığa bakın. Gelmiş kör adam, peygambere diyor ki ey Allah'ın Resulü, beni Camiye götürecek adam yok. Körüm. Ve yanımda ne yok? Beni camiye götürecek adam yok. Karanlık. Bazı rivayetlerde yol ney? Vair. Çamur ve diken. Camiye gelmesem olur mu? Peygamber ne diyor aleyhisselatü Ezanın sesini duyuyor musun? Ne diyor? Hı -hı. O zaman ne diyor aleyhisselatü vesselam? Fe'ecip. İcabet et. Yani yumuşaması bu arkadaşlar. Alplerin yani. Bak sen şimdi kalbine bak, kalbi yumuşak mı, sert mi? Eğer sertse bil ki, bil ki sen günahlar içinde yüzüyorsun. Farkında değilsin. Başına nelerin geleceğinin farkında değilsin. Keti'ru <gülüyor> minhum onların çoğu nedir? Fasıklardır. Şeyh Salih Al Usaymi rahimullah burada güzel bir fayde zikre bize. Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki, biliyorsunuz biz her namazda gayr-ı mağdubi aleyhim ve'l-dallin diyoruz. Gazaba uğrayanlar kimler arkadaşlar? <gülüyor> Yahudiler. Eee vel Hristiyanlar. Gazaba bulunanlar niye Yahudiler? Çünkü onlar biliyorlardı ama ne yapmadılar? <gülüyor> amel etmediler. <gülüyor> Dalalete düşenler kimler? <gülüyor> Hristiyanlar bilmiyorlar ve ne var? <gülüyor> amel var. Başa boş bir amel var. Şeyh Salihü'l-Useyyin rahimehullah diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam gönderildikten sonra Peygamber var gönderildikten sonra artık Hıristiyanlarda da ne özelliği vardır? Kendisine gazap edilenler özelliği vardır. Niye? Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diye bahsediyor? Onlar onu nasıl tanır diyor Peygamber'i. Kendi çocuklarını tanırdıkları gibi bilirler. Yani Hazreti Muhammed'i, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Hristiyanlar öyle iyi biliyor ki kendi çocuklarından şüphe etmedikleri gibi onu da biliyorlar. Ne var? Burada bir ilim var artık. Biliyorlar. Ama bilip de uymadıkları için artık diyor, gazap şeyinde Hristiyanlar da ne yapmışlardır Yahudilere ortak olmuşlardır Peygamberimizin gönderilmesinden sonra. İşte dikkat edeceğiz arkadaşlar. Peygamberimizin gönderilmesinden sonra süre geçti. Allah Teala'nın dediği gibi, ehl-i kitabın diyor kalbi katılaştı, değil mi? Şimdi mekaset kulu buhum, min kalbin bagdızalı kefahiye kalp hijara. Kalpler öyle sertleşti ki ancak aynı ne gibi oldu diyor Allah Teala. Kel hicara. Taş gibi. Ama bazı taşlar var ki. İnne minel enhar. içinden ne var? Ne Nehirler fışkırır. Bazı. Ve inne min Allah korkusundan düşen, yuvarlanan neler var? Taşlar var. Yani sen kalbine bak. Ey Allah'ın kulu, ey Abdullah. Kalbin, kalbin, kas katı taş olmuş da, Artık seni o kalp camiye götürmüyor, namaza götürmüyor mu? Yoksa senin kalbin yumuşak olan kalplerden olup da seni allah Teala Teala'ya götürüyor? Tabii bunları neyle kazanacağız? Ölümü düşünerek kazanacağız. allah Teala'nın bizlere bu ayette anlattığı, bu sahneleri düşünerek, bunları sürekli okuyarak kazanacağız. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta İbnü Ömar Abdullah i̇bn Ömar radıyallahu anhu hadisiyle başlayacağız. Aleyhisselatü vesselam i̇bn Ömer'in omuzundan tutuyor. Diyor ki İbni Ömer, Abdullah diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzundan tuttu. vesselam çok büyük öğretici arkadaşlar. Bugün bile öğretmenlerin, bugün bile psikologların ondan istifade edeceği şeyler çok. Aleyhissalatü vesselam tutuyor böyle Abdullah İbni Ömer'in omuzundan, Dikkatini çekiyor. Diyor ki Abdullah, dünyada ne ol? Bir garip ol ya da bir yolcu gibi ol. Bir garip gibi ol ya da bir yolcu gibi ol. Ne demek garip ve yolcu? Aradaki fark neyin? Garip Bir yere gelen, orada üç beş gün, on gün, on beş gün kalan yabancı. Yani oraya tam yerleşmeye niyet olmayan. Şimdi bizim Türkmen arkadaşlar gibi. Değil mi? Hiçbirinin burada ne derdi yok? Bir ev alayım, bir şey yapayım. Niye? Çünkü garip. Yabancı yani. Yolcu ne demek? Yolcu tam daha az. Yolcu gelmiş, konaklamış gidecek. İki üç saati var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dünyada böyle oldu. Ey Ömer. Ey Ömer'in oğlu Abdullah. Abdullah İbni Ömer de bu tavsiyemiz üzerine güzel bir öğüt veriyor. Diyor ki gecelediğin zaman, şimdiki gibi yani geceye girdiğin zaman kendine sabaha çıkacağını hatırlatma. Yani böyle bir ümidin olmasın. Yani böyle bir garantin de yok. Hava karardı. Evine girdin. Yani biz ne yapıyoruz? Bırakın yarını düşünmeyi. Değil mi? 15 gün sonrası düşünmeyi. 3 sene sonrasını düşünüyoruz. Ne diyor Abdullah İbni Ömer? İzâ emseyte felâ tentavveris sabah. Geceye girdiğin zaman sabahı bekleme. Yani sabahın garanti değil. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. sabaha çıktığında akşamı bekleme. Akşamı bekleme. Ve Ne yap? Sağlığını ne yap? Değerlendir hastalıktan önce. Ve من حياتك لمرضك. Şimdi gençsin. Değil mi? Bu yaşta gece kalkıp Kur'an'ı ezberlemeye bilmiyorsan bile, eline şöyle Kur'an'ı alıp gece namazında her ay bir gece namazıyla hatim yapabilirsin değil mi? Gençsin. Şimdi bizim gençliğimizle güvenli, yani gençliğimizle övündüğümüz noktalar ne? Ya işte çok güçlü maşallah vurdun mu duvarı kırıyor değil mi? Kavgaya girer, 10 kişinin arasında da dalar. Arkadaşlar bu değil. Gençlik. Yani gençlik, pazartesi oruç tutuyor musun Perşembe? Daha yaşlanmadan, hastalanmadan. Gece namazı kılıyor musun? Yani bu, gençlik bu. İşte diyor ki, Abdullah var. Hastalığından önce sağlığının tedbirini al Ölümünden önce de hayatının neyini al? Tedbirini al, yani ibadetini yap. Evet Evet okuyabilirsiniz, kalkıp, gece elinize alıp eğer e, ez, Kur'an ezberiniz Kur'an yoksa Küçük Kur'an'sını cebinize koyarsınız, yanınıza bir sehpa koyarsınız. O şekilde kuran basınız, Koyarsanız Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü la ilaha illa ente